HKM Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar Merhabalar sayın dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda KKM'nin bir programında daha beraberiz. Medya, kültür ve kent çalışmaları doktora programının sesi olarak kurguladığımız programda. Ben Ulaş Bayraktar. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden. Yardımcı doçent doktor Ali Ekberdoğan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, Ali, ekipleri zaten dinleyicilerimizin çoğu kent konusunda... Ee, okuyup yazan ilgi gösterenlerin çok aşina olduğu bir isim. Kent, kent, kent kentsel siyaset konusunda e, yerel yönetimler konusunda yerel siyaset konusunda e, çok önemli referansları e, e, teşkil eden çalışmaları var. Onları sırasıyla konuşacağız. E, özellikle bu yerel seçimlere yaklaşırken yerel siyasetin e, ...sıcaklaştığı Hı -hı. bir dönemde... ...bu işi birazcık daha... E, ...dönüşümün kavramsallaştırmasına... ...elbette tabii yine her zaman yaptığımız gibi... E, e, ...çuvaldızı kendimize... ...batırmak suretiyle... ...Mersin'i de ele alacağız. Hı -hı. E, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. E, biz Ali ile de komşuyuz o yüzden böyle... E, ...medyanın gerektirdiği... ...sizli bizliğe gerek yok herhalde. E, Hı -hı. Siz daha iyi bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <de. gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi ilk önce... E, birazcık da hem, hem kronolojik ilerlemiş olacağız hem de aslında hı hı. kavramsal çerçeve de ona uyuyor. İlk e, yüksek lisans tezinde hatta Mersin'de yazdığın yüksek lisans tezinde evet. değil mi? Hı hı. Yani Mersin, onu da belki Mersin. bilgi vermek lazım. E, lisansı ottu ODTÜ'de evet. e, kamu yönetimi kamu yaptıktan sonra yüksek lisansı burada. Sonra doktorayı Ankara, Ankara Üniversitesi mi? Siyasal Bilimler Fakültesi'nde yaptın. Hem yüksek lisans tezin hem de doktora çalışman sırasıyla ilgilicez. E, kitap evet. olarak yayınlandı ve e, yerel siyaset konusunda çok ...değerli, önemli referanslar olarak hepimizin başvurduğu temel eserler arasında yer alıyor. Teşekkür Önce birikimin, birikimin hamallarıyla başlayalım. Hı hı. Yani orada da e, çok net bir şekilde ortaya koyduğun gibi 80 sonrasındaki sosyoekonomik dönüşüm... E, ...dönüşüm yerellikleri, yerelli kentleri e, de, de çok ciddi bir e, değişim... Tetikliyor. Bunu Hı -hı. önce konuşalım. Hı -hı. Ne oldu 80'lerde? Bu bütün makropolitikada sosyoekonomik durumdaki dönüşüm neydi ve e, Hı -hı. yerellikleri nasıl etkiledi? Evet yani bu daha sonrasında küreselleşme Hı -hı. olarak adlandırılan ve e, bütün ülkelerin ve şehirlerin e, gereklerine uygun hareket etmek durumunda olduğu propaganda edilen politikalar bütünü. Bu politikalar işte Keynesçi Fordist sistemden vazgeçilmesi, onun 70'lerdeki krizinden sonra e, gelişen işte piyasayı, devletçilik yerine özel sektörü, onun girişimciliğini e, geliştirerek büyümeyi hedefleyen politikalar e, bu politikalara neoliberalizm deniyor. Yani yeni liberalizm e, Keynesçilikle belli ölçüde. E, törpülenen işte devletin sosyal top, ekonomik alanlara müdahalesiyle dengelenen ya da işte piyasanın bıraktığı boşlukları kapatarak e, istihdam yaratan işte ekonomik krizleri önlemeye dönük politikaların 70'li yıllarda krize girmesi neticesinde tekrar e, liberalizme dönülmesi yeni koşullarda anlamına geliyor. E, yani onun işte sacayakları... E, Sermayenin, e, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, onun önündeki ulusal sınırların, e, gümrük sınırlarının e, aşılması. Bu niye önemli? İşte iç pazara dayalı büyüme, ulusal kalkınmacılığın kıtan e, vazgeçilmesi anlamında önemli. Aynı zamanda yabancı sermaye yatırımlarının e, teşvik edilmesi e, bakımından önemli. İkinci sacaya işte özelleştirme devletçilikten vazgeçilmesi. Üçüncüsü de e, işgücü piyasasının esnekleştirilmesi, postfordizm denilen şeyler. Yani emeğin pazarlık gücünün e, azaltılması. Çünkü daha öncekinde işte devletçilik, sendikalar ve özel sektördeki büyük firmaların uzlaşması biçiminde bir sistem vardı. Ondan vazgeçilince... E, Emeğin de e, pazarlık gücünün azaltılması yönünde bilinçli bir politika oldu. Çünkü iç e, emeğin önceki süreçteki e, pazarlığın bir parçası olması iş, iç pazarı genişleten bir şeydi. Yani üretilen, iç pazarda üretilen mallara alıcı garantisi oluyordu. E, ama bu Türkiye gibi ülkelerde dışa bağımlı bir şeydi. Yani dış krediler, hibelerle yürüyen bir şeydi. E, dış krediler e, belli ölçüde tıkanınca bu modelin e, bizim gibi ülkelerde de vazgeçilmesi e, gereklilik haline geldi. Yani kapitalizmde yaşayacaksak hmm. böyle bir dönüşüm gerekiyordu. Bu dönüşümün kentsel alana yansımaları üzerinde durdum hmm. ben. E, yani bu, bunu işte e, sermayenin kentleşmesi olarak değerlendiriyoruz. Yani işte Harvey'den bu yana... Hmm. Böyle bir değerlendirme var. Daha öncesinde ise e, yani Keynesçi dönemde Fordist dönemde olan kentleşmeye ise e, emeğin kentleşmesi deniyor daha ziyade. Yani kentsel alanın e, büyük ölçüde iş gücünü yeniden üretim alanı olma işlevine ağırlık verilen dönem. Ama sermayenin kentleşmesi sermayenin e, karlılık sorunlarını e, finans alanına e, yönelmenin yanı sıra kentsel alanlara yönelmeyi getirmesi gibi sonuç yarattığı için sermayenin kentleşmesi. Yani işte büyük konut projeleri, lüks siteler, rezidanslar, kentsel dönüşüm, soylulaşma, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, plazalar, sağlık kompleksleri, özel hastaneler, okullar, özel okullar, oteller. Bütün bunlarla bir yeni dönem oldu. Çünkü daha önceki dönemde kentsel alana bu tür yatırımlar Engelleniyordu e, sanayileşmenin hızını düşüreceği, sermaye birikim sürecini kırılmaya uğratacağı düşüncesiyle. E, bu politikalar değişince, e, işte kentsel alanda büyük yatırımlar ve kentsel alanın da e, sermaye hareketleriyle, özellikle finans sektörüyle de iç içe e, dönüştürülmesi söz konusu oldu. Bu dönüşüm e, aşama aşama, işte 2000 yıllarda... E, Toki'nin güçlendirilmesiyle çok daha büyük ölçeklerde oldu. E, benim çalışmam e, işte neoliberalizmin mekansal yansımalarının, kentsel alana yansımalarının Mersin'de ne tür sonuçlar doğurduğu üzerineydi. Biraz da Mersin kentleşmesini Hı. monografik açıdan da işte 1840'lardan e, 1990'ların sonuna kadar getirmeye e, özellikle de 80-90'lardaki ee, ...dönüşümü anlatmaya... ...odaklanan bir çalışmaydı. Hı -hı. Evet. Yani şunu anlıyoruz o zaman 80'lere kadar İtalya ikameci e, ekonomi döneminde yani daha sanayileşmenin ağır bastığı bir dönemde evet. kentler doğrudan bunun bir parçası olmuyor. Sadece bu sanayileşme için gereken emeğin yeniden üretildiği evet. e, bir mekanken 80 hı hı. sonrasında bu dışı açılma küreselleşme ve neoliberalizm kenti evet. doğrudan bir üretim mahalli haline getiriyor. Evet. Dolayısıyla bir sanayileşme. Kendi kendisini bir mal haline getiriyor. Metalaşma. Olacak. Ve kentsel rant dediğimiz evet. tam da burada Hı -hı. doğuyor herhalde. Evet tabii. Yani ben o çalışmayı yaptığım süreçte e, danışmanın mesela e, yerel altyapı hizmetlerinin finansmanının önemli bir kalem olması konusunda e, yani o konuda yazdıklarımdan dolayı e, çok tartıştık. Dedi Hı -hı. ki diyor ki işte kentsel alana e, yatırımlar verimsizdir bu konuda işte... E, ...finansman e, yani dış kredinin genişlemesi sadece geçici bir şeydir diyordu. Ama bunun kalıcı ve genişleyen bir şey olduğunu... Evet, gitgide de artan önemli. Evet, yani burası verimsiz e, yatırımlar e, ve yapılamaz. Yani böyle bir şey uzun süreli yapılamaz zaten filan deniyordu. Oysa evet. o zamanlar çılgın projeler düşünülmüyor herhalde. Evet, yani evet. Yani bitecek. Tabii. sonra şimdi tekrar o dönem yapılanlar tekrar yıkılıp şu anda bambaşka bir şekilde tekrar yapılıyor. Tabii. Ve, e, esas bütün ekonominin e, sıcak para girişi. O dönemde dön tabii. Yani onu şeyi mesela 85'te çıkarılan imar kanunu evet. değişikliği. Ee, yani onunla birlikte belediyelere imar planı yapma yetkisinin evet. verilmesi e, tam da bu süreci evet. geliştirici büyük ölçüde. Mesela Mersin'de dört katlı binaya dört kat daha üstüne ekleme e, yapılmış binaya. evet Hı -hı. Evet yani böylesi. Ee, ...şeylerle Mersin... ...bugünkü haline geldi. Yani bugün son on yılda bu o trendde... ...farklılaşmalar var Kuzey Mersin... ...filan gibi şeylerle ama... E, ...yani sahil boyunca... ...bir set biçiminde... E, ...duvarların örülmesinin... ...yarattığı kentsel form... ...aslında işte o imar... E, kanında yapılan değişiklik evet. sonucuydu. Yani o aslında bir sadece bir e, o ek, üretim tarzını ekonominin e, e, e, e, siyasal e, yönelimini değiştirmiyor. Kentin hem kentin siyasetini değiştiriyor söylediğin gibi imari yetkisi. Yani belediye meclislerinin Tabii. kompozisyonunda bile üye evet. profilleri değişiyor. Tabii. Yani belediye meclisleri büyük ölçüde inşaat ve konut Hı. sektörlerinin e, eline yani. geçiyor. Evet. Onların daha önceki dönemlerde işte içinde emekli de, sendikacı da, ev hanımı da bulabilirken. Özellikle küçük esnaf mesela. Evet küçük esnaf doğru. Çünkü onlar donmuşcular, fırıncılar. Ticaret erbabı. Kimi yerlerde yani. sanayiciler de vardı ama e, bunların çoğunun e, oranlarının çok ciddi evet. biçimde düştüğünü görüyoruz. Yani inşaat sektöründen gelenler ya da onunla ilişkili olan bir şekilde bir müteahhitlik firmasının e, işte... Ee, i̇nşaat mühendisi ya da kadastrocusu ya da Hı -hı. muhasebecisi muhasebeci gözükse de aslında Esasında, o da inşaat evet. sektöründen tabii. gelen insan. Ee, büyük ölçüde e, dolayısıyla kentsel alanın gelişmesi e, inşaat ve konut sektörü ve arsa sahiplerinin talepleri e, doğrultusunda şekillenen bir şeye dönüştü. Tabii. Bu da aslında tam da yerel siyasetin gerçekten ortaya çıktığı bir dönem. Yani daha öncesinde merkezin kaynakların, merkezi, kaynakların ve kararların merkezi yönetime ait olduğu bir dönemden evet. rantın yerelde üretilip paylaştırıldığı bir mekanizmaya gidip yerel siyaset Hı -hı. tam da e, kavramsal e, anlamıyla ortaya çıkıyor. İ, i̇ktidar Hı -hı. ilişkileri, çıkar Hı -hı. ilişkileri doğuyor ve bunlar doğrudan yansıyor ve bunun Hı -hı. da aslında en kristalize olmuş hali herhalde Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu Bütün bu iktidar ilişkisinin, evet. bu çıkar ağının bir patronu olarak ortaya çıkan bir e, Bedrettin Dalan'la başlayan belki Mersin'de de evet. bunun e, örneklerini gördüğümüz bir kent yöneticiliği dönemine giriyoruz. Evet, evet. Kent işletmecisi evet. ama aynı zaman yani yöneticisi ama işletmeci gibi evet. e, işte rantları dağıtan ya da işte yerel siyasetin dinamiklerini e, en sağdan en sola Hı -hı. Bir şekilde gören, kendi etrafına dizen e, bir olanak yaratıyor. Yani hem imar yetkisi hem de yerel yönetimlerin artan e, yetkileri, parasal Tabii. olanakları. E, yani sermayenin kentleşmesi için aynı zamanda yağ lekesi büyümeden Hı -hı. E, metropolleşmeye geçilmesi Çok icap ediyor. Şekilde. Evet Tabii. o metropolleşme de e, büyük yatırımları gerektiriyor. Büyük altyapı yatırımlarını, yolları... E, kanalizasyon şebekelerin hepsinin çok büyük ölçekte yapılması gerekiyor. Bu aynı zamanda yabancı krediyle de yapılan şeyler. Yani daha önceki dönemlerde e, belediyeler e, sadece işte e, küçük üreticiliğin e, işte müteahhitlerin ya da kent yoksullarının e, kentsel alandaki hmm. işte kurdukları yerleşim alanlarını düzenleyen bir yapıydı. Şimdi ama e, büyük sermayenin kentleşmesini yöneten ee, bu anlamda büyük fonlara hükmeden insanlar o fonlar sayesinde ve yetkiler sayesinde de büyükşehir belediye başkanları e, çok farklı grupları e, bazen farklı kendisine en e, yakın muhalif partinin il yönetimini bile belirleyebiliyor. Tabii. Evet. ...yani böylesi örnekler... ...tam bir patron aslında, kelimenin evet. tam anlamıyla... ...yerel patronlar oluşturuldu... ...çünkü dediğin gibi çok ciddi bir rant... ...mekanizmasını ya da... E, ...öz kaynaklarını... ...hani sadece öz kaynakları, artı işte... Bit dediğimiz belediye iktisadi teşekkürlerinin ortaya çıktığı... ...biraz daha ee, daha daha e, işletme mantığıyla işleyen kurumlarda söz sahibi... ...aynı zamanda bu yerel siyaset odaklarına... ...il ilçe yönetimlerinden delegelere, adaylara kadar... ...çok ciddi evet. güce ve söz sahibi olan bir aktör ortaya çıktı... ...ve şimdi belki ileri hızda saracak olursak... ...belki en sonunda konuşacağımız şey... ...şimdi yeri yenmişken değinmek lazım... ...bu evet. at, at, 6360... E, sayılı düzenlemenin büyükşehir sınırlarına, il sınırlarıyla eşitlenmesi tam da o 80'lerde senin işaret Hı -hı. ettiğin sürecin geldiği e, zirve Hı -hı. herhalde. Bu. Artık gitgide evet. metropolitenleşme değil, bölge e, tekabül edebilecek evet. ölçekte. E... Tabii. Kentsel bölgeleşme Hı -hı. ya da megapolleşme ya da işte belli e, kentsel evet yani Adana ile Mersin mesela Hı -hı. bir şekilde Çukurova Kalkınma Ajansı'nın Büyük vizyonunun bu olabileceğini Hı. Düşünüyorum ben Hı. Yani <gülüyor> tabii işte Büyükşehir yasası e, Sermayenin kentleşmesi Açısından e, Yani sermayenin kentleşmesi Bugün Türkiye ekonomisinin En önemli dayanağına dönüşmüş Hı. durumda Hı. Kentsel dönüşüm projeleriyle Birlikte metropolleşmenin Kendisi artık Türkiye'de kalkınmanın Hı. En Ana temel göstergesi. evet, evet. E, Kaldıracı olarak. Yani bu ama aslında fiiliyatta nasıl işliyor, azman bir kentleşme Hı -hı. olarak işliyor. Evet. Yani kırsal alanları yok eden e, işte sermayeyi üretimden ya da diğer e, faaliyetlerden ticari faaliyetlerden ya da tarımsal e, faaliyetleri e, büyük ölçüde öl öldüren kendisine tabi kılan bir e, birikim politikası ve bu birikim politikası. Ee, birçok şey yine merkezi düzeyde e, devletin yani büyükşehirle TOKİ'nin e, bir şekilde evet. iç içe geçtiği bir e, ya da taşıdığı bir uygulama ama bunu e, asıl taşıyanlar hem e, vergi veren insanlar hem de e, kentlerde e, yerlerinden edilen insanlar ya da yerlerine göz dikilen hı hı. bir şekilde e, kentsel rantlardan da yani kentte üretilen yeni değerlerden de dışlanmaya çalışılan insanlar. Tabii insanların çoğu da buna karşı direnişler sergilediler. Evet. Yani bu mücadeleler 2007'den 2009'a kadar çok İstanbul ölçeğinden başta olmak üzere çok ve ses gez... getiriciydi tabii. Evet, ve geziyle taçlandı herhalde. Evet yani. tabii. Gezi ile taşlandı ee, ama hükümeti ve TOKİ'yi durduran e, asıl hikaye e, 2009 seçimlerinde <gülüyor> bu dönüşümün yaşandığı yerlerde büyük oy kaybına yol evet. uğraması hükümet e, partisi. Ondan önce sürekli oylarını arttıran bir güçtü. E, %46.7'den %38.8'e düştü oyları. E, ondan sonra... Kentsel rantları biraz daha paylaşmaya dönük işte hmm. mahallede yaşayan insanlara e, en azından mülk sahiplerine biraz daha hak verme, onlarla e, işte müteahhitleri daha e, eşit koşullar olmasa da e, işte e, eski oranda evet, daha fazla daha fazla hak... pazarlık evet. yapabilir bir Ranttan konuda, biraz daha evet. fazla krema verilmek Artık, suretiyle. Tabii. Yani 2009'a kadar ki hayratlı, hmm. e, evet. evet. hayratlıktan vazgeçip birazcık daha evet. e, daha insaflı oldular herhalde. Evet. Diyelim ve bir e, ara verelim. E, ne dinleteceksin Ali bize? Ne ikram edersin? Hadeti programın şeyi bir istek parçada bulunuyorsun. Sen e, hmm. ne dinleyelim? Sen? E... Yani o zaman ben Ezgi'nin günlüğünden. Şişt şişt diye bir parça var. Tamam, ezginin, dinleyin, ee, dinleyicilerimizi dinleyelim. kentsel sorunları e, ilgisini arttırmak için <gülüyor> çağırıyoruz, şişt şişt diyoruz. <gülüyor> senden kaç uyan gel uykundan, dünya aşk görsün uyan gelen hadi perdeni al kirenden doldu kafesinden kaç uyan gel uykundan, dünya aşk görsün Tekrar merhaba sayın dinleyiciler, 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda ben Ulaş Bayraktar. Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programı'nın sesi olarak kurguladığımız programda... ...bu haftaki konuğumuz yardımcı doçent doktor Aleyk Doğan. İlk, şitli şit dinlemeden önce, Ezgi'nin günlüğünden önce ilk çalışması birikimin hamalarından yola çıkarak... 80 sonrası sosyoekonomik dönüşüm, küreselleşme, neoliberalizm ve bunun... ...kentler, yerellikler üzerinde etkisini konuşmuş... ...kentsel ranttan, kentsel dönüşümlerden bahsetmiştik... ...ve şimdi biraz daha e, bir yine kendi çalışmasının kronolojisini izleyerek... ...doktora da e, hmm. sürdürdüğün çalışma hakkında konuşmak istiyorum... ...Eyreti Kamusallık hmm. adıyla iletişim yayınlarından kitaplaştırıldı... ...yine hmm. ilk başta da söylediğim gibi bu konulara kafa yoranlar için önemli bir referans... ...kaynağı, Kayseri örneğinde İslamcı belediyeciliği ele almıştın. Tam da aslında biraz önce konuştuğumuz e, makropolitik dönüşümün e, hem bir kentsel alanda... E, ...iz düşümlerini izlediğin... ...hem de bunun bir politik gelenek içinde... ...nasıl evcilleştirildiği... ...hani kim kim evcilleştiriyor bilemiyoruz da... ...birazcık o İslamcı... belediyeciliğin bu neoliberal... ...yönelimlere nasıl uyum sağladığını... ...konuşacağız ama daha öncesinde... ...yine e, bu... ...ampirik bu, bu tartışmanın... ...bu somut tartışmanın ötesinde... E, ...çalışmanın önemli bir... ...katkısı da... E, ...bunun kuramsal çerçevesi... ...yani özellikle Lefebvre ve Harvey'den yola çıkarak bu çelişik mekan, mekanın çelişkilerinden bahsediyorsun. Önce onun üzerinde durabilir miyiz? Yani Lefebvre'den hareketle mekanını evet. çelişik kılan nedir ve bu Türkiye'de evet. nasıl e, yansıt, yankı buluyor? Evet, şimdi mekanını e, çelişik kılan temel dinamik... Ee, i̇şte sermayenin tekelcileşmesi ya da dünya sallaşması küreselleşmesi ee, bu küreselleşme bütün mekanları benzeştiren bir dinamik yaratıyor. Hı hı. Sürekli benzeşiyor e, yerellikler ha, ancak merkezleri, butikler, evet, havaalanları, her şeyi aynı yerlerde kalıp, görüyoruz yani. ya da e, işte kentleri e, o benzeşme yönünde de birbiriyle yarışmaya hı hı. davet evet. eden bir politika var ama ee, bu yarıştırma e, ya da kentlerin benzeştiren e, sermayenin küreselleşmesi dinamiği aynı zamanda yerelliklerin özgürlüklerine de dayanan bir Hı -hı. şey. Yani yerelliklerin avantajlarını e, da kollayan kollayarak hareket ediyor aslında hem uluslararası sermaye e, bu anlamda da yerellikler kendi özgürlüklerini de ortaya koymaya. E, ...zorlanıyor ya da onları da bir tüketim nesnesi... Evet, onda metal e, yani. ...o da metalaşıyor yani... ...çok kültürlülük içinde, zorluyor. yerel kültürlerde... ...evet ama aynı zamanda tabii bu süreç... E, ...yani muhafazakarlıkla liberalizmi... ...bir arada yürütmeyi gerektiren bir şey... ...oysa onlar... ...geğeneksi olarak düşman kardeşler... Evet, ...neoliberalizme evet. kadar... ...tabii... Tabii yani e, ekonomik liberalizm e, sosyal boyutta toplumsal hı hı. boyutta muhafazakarlıkla bir araya da değil götürülmeye de. çalışılan bir şey. Bu muhafazakarlığın kendisi de her zaman e, bir yerel kültürel geleneksel bağlara e, dayalı bir şekilde kendisini kuruyor. Yani bu sadece Türkiye'de İslamcılığın yükselmesiyle sınırlı değil, bir şey değil. Amerika'da da e, böyle işte... Neoliberalizm kendisini işte e, evanjelizmle yani işte bir takım tarikatların e, bazı işte şehirleri, eyaletleri yönetecek kadar güçlü halinle gelmesine yol açan e, bir muhafazakarlıkla da bir arada götürülmeye çalışılan bir şey. E, o muhafazakarlık da e, yani işte neoliberalizmin e, alt kesimlere eskisi gibi şey ve e, sosyal refahtan e, pay verme vermemesinin yaratabileceği e, sosyal sorunları engellemeye dönük e, şeyler Tam işte Türkiye'de de, Evet Türkiye'de bunun e, İslamcılıkla ilk e, şeyi e, kurulduğu zemin e, yoksula yardım faaliyetleri Hı. oldu yoksula yardım faaliyetleri e, işte 1994 seçimlerinden önce işte 93 krizi var. 93-94 bu krizin öncesinden itibaren başlayan bir faaliyet. O faaliyet öncesinde yerel yönetimler çok fazla işte alt sınıfların işsizlik ve yoksulluklarına dönük. Geniş kapsamlı e, faaliyetler yürütmüyorlardı. Hı hı. İslamcı işte Refah Partisi e, bunu daha belediye başkanlığına, belediye yönetimine gelmeden e, kendi yerel ilişkileri içerisinde e, bir takım sermaye çevrelerini de cemaatleri de işin içine katarak... ...yapabildiği için de bir evet. ölçüde seçimleri kazandı. 12 Eylül'ün etkisi. Yani nerelerde bilemiş. kazandı? İşçi mahallelerinde yani Kağıthane'de kazandı... ...Gebze'de kazandı daha 94'ten önce. Hı hı. Onlar çok büyük zaferlerdi ve... ...orada iş başına geldikleri yerlerde... ...bir sürü işçiyi işten attılar. Yani o aslında bir şeydi... ...simgesel önemi olan bir şeydi... ...o işçilerin atılması... ...yani işte çöpçü... ...profesörden daha fazla maaş alıyor... ...ya da işte genel müdürden... ...daha fazla maaş alıyor... ...filan biçiminde... ...kentsel orta sınıfların... ...küçük burjuva kesimlerin... ...tepkilerinin de... Hmm. sorulmasını sağlayan bir... ...faaliyet oldu... ...büyük medyada bunu alkışladı... ...ve bu alkışlarla... Ee, ...yerel iktidarlara... ...belediyelerin e, başına... ...birçok büyük büyükşehirde... E, ...Refah Partili başkanlar geldi tabii. 12 Eylül'ün etkisini soracaktım. Yani neticede 12 Eylül... ...bütün her türlü toplumsal ve siyasal... ...örgütlenmeyi öyle bir ezdi ki... ...bu tür hayırsever ve dini... Hmm. E, dini örgütlenme dini birliktelikler yaşayabildi belki de ve ondan filizlendi hmm. Kur'an kursları efendim din din, e, din hmm. dini e, e, oluşumlar ve oradan filizlenen Belli ödevler faaliyetleri var tabi de ama şimdi e, 94 öncesinde 89-94 hmm. arasında da SLP'li dönem var SLP de e, yani hem sosyal adalet işte işçi kesimlerin, emekçi kesimlerin kayıplarının telafi edilmesi hem de daha fazla demokrasi özgürlükler vaat ederek Hı. ve toplumda böyle bir umut yaratarak 89 seçimlerinde birinci oldu pek çok şehri yönetimine geldi. E bunu gerçekleştirememesi de yani 70'lerdeki yeni belediyecilik hareketine benzeyen biçimde bir sosyal belediyecilik ya da işte kentsel e, politikayı siyasallaştırma, daha demokratikleşme, toplumu demokratikleştirmek için e, o tür yönelimlere ya da sosyal konut, kooperatifler, tanzim satışlar gibi e, şeylere, e, alt sınıfları, orta sınıfları kalkındıracak e, anlamlı çalışmalara Girişmediği için de. Evet birazcık aslında. o Bedrettin Dala'nın projeci belediyeciliğinin e, dümen suyunda kaldılar ve kendi evet. özgün politik yönelimlerini ortaya koyamadılar. İşin kötüsü evet. İSKİ skandalında gördüğümüz gibi bunu da tam e, ...beceremediler Hı -hı. ve sonuçta... E, ...sonlarını evet. getirmiş oldu. Yolun Ama bir yandan da şimdi. o... 94'ten itibaren ciddi bir... Evet. E, ...muhafazakar... ...İslami belediyecilik... Hı -hı. E, ...etap etap bütün Türkiye'ye yayıldı ve... Evet. ...özellikle... Hı -hı. ...94'te İstanbul, Ankara gibi... E, e, ...sembolik... Evet. E, ...kentlerin alınmasıyla... ...daha sonra Hı -hı. belki de... E, ...ulusal iktidara giden yolun... ...kaldırım taşları... Tabii. Yani tesadüf değil herhalde. Tabii Tayyip Erdoğan'ın önce belediye başkanı olması oradan yavaş yavaş şu anda e, ulusal adı çektiği yerel siyasetin tek hakimi Hı. en azından. Yani kadar? yerel yönetimler ya da yerel yeni, e, seçimler dolayımından geçiyor liderler. Hı. Bugün artık Türkiye siyasetinde belki MHP lideri daha eski e, <gülüyor> merkez komite geleneğinden e, gelen birisi ama... Kılıçdaroğlu da mesela İstanbul tabii. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduktan sonra e, yıldızı parladı. Tabii. Şimdi bir sürü isim var öyle. Evet, yani Sarıgül o, var. Evet. Yani daha önce buna girişenler Ali Mithat e parti kurmaya çalıştı. Celal Doğan, Keza öyle Sefa Sirmen öyle. Ee, efendim Priştina'nın adı hep geçmiştir. Hı hı. E Artık Merkez Partisi evet, bir merkezi bir bürokrasiden oldu. gelip de e, işte Siyasette güçlenme e, olanağını tıkayan bir evet. özelleştirmecilik var. Yani e, yatırımların çoğu kentsel alana yapılıyor ve belediyelerin evet. elinden geçiyor. Artık Türkiye'de kit e, kurulmuyor mesela, evet. bit, da benzeri bit, şeyler. Evet, bitler, bitler kuruluyor. Izlerinden. ve o bitlerin yönetenler e, Türkiye siyasetine de müdahale etme gücünü kendinde görüyorlar. Evet, yine yine kurucu. o e, bu çelişkiniz. Tabii aynı zamanda sosyal hayat. ...tabii tamam. ona, ona geleceğim çok ben de... Farklı. ...mekanın çelişki çelişik mekanlardan hareketle... ...bir diğer... E, ...çalışmanda vurguladığın, öne çıkardığın... ...yine Lefebvre'den... E, evet. e, ...aldığın... ...o sosyal mekansal Hı. diyalektik... ...yani mekanın temsili Hı. ve temsilin ...mekanlar evet. özellikle... ...Kayseri örneğinde İslamcı muhafazakar... ...motiflerin nasıl ortaya çıktığını... ...çok güzel ortaya koyuyorsun... ...bundan biraz bahseder misin? Sosyal mekansal diyalektikten... ...ne anlamalıyız? <Gülüyor> yani evet... Orada e, yani mekanın kendisinin sadece e, belirlenen e, pasif bir şey faktör olmadığını hı hı. ya da yerellikteki süreçlerin e, sadece ekonomik e, bir takım dinamiklerle belirlenmediğini... ...aynı zamanda yerelliğin farklılıkları, özgünlüklerinin de e, işte belirleyici bir rol oynadığı mekan üretiminde... E, Söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada e, tabii bütün e, hala e, yerellikleri yöneten belediyeler, bir takım partilerden seçilen insanlar, e, bu partiler merkezi bir şey. Hı hı. E, i̇şte yerelliğin dilini e, ve temsilini e, en fazla yaptığını iddia edebilen hı hı. E, İslamcılar oldu. Hı hı. Bir de belki Kürt hareketinden belediyeler olduğu hı hı. söylenebilir. Onun dışındaki partiler, merkez partiler merkez sağ sol e, her zaman e, merkezin temsili. Yani e, hı hı. Türkiye devletin e, kentte, mekanda, yerellikte kendisini nasıl göstermesi istediğini e, gerçekleştirmeye çalıştı. Yani onların projeleri daha e, homojenleştirici ya da merkezi ulusal olanla e, olan bir temsil hmm. üzerinden gidiyordu. İslamcıların önemli bir iddiası kendilerinin e, yerelliğin temsilcisi olduğu, geleneksel kültürel olanın temsilcisi olduğu, milletin temsili olduğunu söylemesi ve insanların da e, bir şekilde bunu böyle görmesi. Yani hmm. belki... Yani kendi mahallesini kendi mücadeleleriyle kurup e, ya da kimlik kazandırıp onun üzerinden şehre müdahale eden bir e, mekanın temsili dinamiği çok fazla gelişmediği için e, büyük ölçüde e, İslamcıların e, işte bu yerelliktir diyerek ön plana çıkardığı şeyi Kabul e, yorular, e, evet teveccük gösterdiler Hı -hı. insanlar onu da yerel bir şey olarak gördüler. O da büyük bir güçtü tabii. Evet. Kayseri örneğinde hmm. kitabın kapağında da o, o gözüken o çok eklektik bir yapı çıkıyor ortaya. Yani bir yandan o şeyi de tamamen terk etmiyorlar merkez hmm. partilerinin e, devletin simgesi olan Atatürk hmm. heykellerine mekansal düzenlemeler evet. ortaya çıkıyor hmm. ama onun yanında böyle hmm. İslam mimarisi, Selçuklu motifleriyle beslenen Onlar da plana <gülüyor> çıkarılıyor Kayseri'de ama aynı zamanda şey aslında e... Yani mekanı öyle çeşitlendiriyorlar ki bir söylem çoğulluğu e, patlaması da oluyor. Hmm. Yani evet. işte Hilton bir köşede evet. var. O ee, Hilton büyük... değil mi bu resim? Evet. Bu taraftaki. Ee, yani büyük sermayenin e, kentleşmesinin bir simgesi ya da e, Kayseri'nin işte küreselleşmesi hmm. ekonomik olarak yaptığı atağın belki bir simgesi. ...hem de işte ne yapılıyor... ...etraftaki medreseler... Hı. ...camiler, Hunat Camisi... ...Bürüngüz Camisi filan... ...onların etrafları açılıyor ve meydana dahil ediliyor... Yani ...meydanın işte, bir değil. köşesindeki... ...yetmişlerin sonlarında yapılan... ...Atatürk heykelini kaldırılıyor... ...o biraz daha Kuvayi Milliyeci... Hı. ...falan... Ee, ...o heykeli kaldırıyorlar... ...yani CHP'nin... ...yetmişlerde yaptığı bir şey olduğu için de... Ee, onun dışında aslında e, merkezde kalan, meydanın merkezinde kalan heykel de kuşatılmış gibi bir şey oluyor. Hmm. Hem e, işte Küresel küreselleşme e, kuvvetleri yani liberalizmin, hmm. ekonomik liberalizmin simgeleri hem de e, muhafazakarlığın simgeleriyle etrafı kuşatılmış. Aynı zamanda burada bir herhalde bu hafif raylı başım evet. projesi evet, o bütün da, o bunlar da. yapıldıktan sonra tabi e, o kadar üzerine tartışma çünkü şey e, bu Atatürk anıtının kaldırılması e, tartışması oldu mekan düzenlenmesinde Hı -hı. yani merke, meydanın merkezinde olması yerine e, bir köşeye alınması Hı -hı. düşünülüyordu e, bundan dolayı çok tartışma oldu ve belediye başkanı ...başka şeylerle birlikte bundan dolayı suçlanarak hapse düştü Şükrü hı hı. Karatepe. 28 Bütün... Şubat sürecinde mi? Evet. Hı. Bütün bunlar olduktan sonra meydan bir şekilde dönüştü, Atatürk heykeli kaldı. Ama yine de meydanı meydanlıktan çıkaracak yani yaşanılır bir yer insanların toplaştığı, karşılaştığı, konuştuğu bir yer olmaktan çıkarmaya dönük... Yani mekanı dönüştüremeyince onun içerisinden tramvay yolu geçirdiler. Karşıdan karşıya geçmek alt geçitlerle olabiliyor. Ve herhangi bir yerde insanların toplanacağı bir yer yok. Aslında meydanın içeriğini... Parçaladılar. Evet, meydan. boşalttılar. İnsanlar, meydan özelliğini büyük ölçüde gündelik yaşamdan çıkardılar. Orası evet. işte bir aktarma istasyonu aslında. Bir meydan yani değil. O... Büyük mitingler dışında. O, o kamusal alana bir müdahale bu kitabında da aslında sadece fiziki olarak değil, alternatif bir kamusallık doğuruyor. Yani bu eritik kamusallığın başka bir şey ifade ettiğine geleceğiz, onu konuşuruz da evet. oturmalar daha böyle özel hayata hmm. dair bir kamusallık oluşuyor galiba. Yani bir belediyenin bir o kolektiflik hmm. bilinci işte evet. bir oturmalarla, aile toplantılarıyla, evlerde kır larda yapılıyor. Dolayısıyla öyle bir bir yandan kamusal alan parçalanırken kamusal alan özel alanı daha kontrol edebilir bir alana taşınıyor. Ama senin kitabın başlığına oluşan Eğreti Komusallığın işaret ettiği bağlam birazcık daha daha önce konuştuğumuz hayırseverliğin yani evet hayırseverliğin işte devletin sosyal boyutlarının daralması ve sosyal politika araçlarının azalması karşısında yani işte daha fazla istihdam yaratıcı politikalar ya da gelir dağılımı adaletini sağlamaya dönük ücretleri arttırmaya e, imkan veren bir e, sendikal haklar düzeni filan bunların e, boşalttığı yani bunlardan vazgeçilen bir dönemde ortaya çıkan e, krizle birlikte ortaya çıkan yoksulluğu yönetmek için e, bir alternatif geliştirmiş oldular aslında hı hı. bu alternatif ee, ...aynı zamanda insanları... ...hak yani alt sınıflardan... ...insanları en azından... E, ...ya da işçi sınıfının... ...önemli bir kısmını, işsizleri... E, ...hak sahibi... ...insanlar olmaktan çıkarıp... ...işte bir şekilde yardım edilen... ...yardıma muhtaç... ...insanlar haline getirdi. Yani insanlar sigortalı olarak... ...asgari ücretle bir işle çalışsalar bile... ...bu yardımlara muhtaç hale geldi. Yani... İlk e, 94 yılında 1500 kişiye yardım ediyordu e, belediye. O bile çok büyük rakam çünkü hı hı. ondan önceki SHP'li dönemde çok düşük e, belediyenin yardım ettiği insanlar. E, 1500'den e, 2004'e gelindiğinde 16500'e yükseldi. Yani böyle bir... Evet. Sistem. Muazzam bir yükselme. Evet ve yani bu sistem içerisinde bir takım dernek vakıflar için üzerinden yapıyor. Hmm. Ve o dernek vakıflara iş adamları yaptıkları bağışlarla isimlerin aşevlerine yazdırıyorlar ama o bağışları da vergilerinden düşüyorlar. Evet, kazan ee, kazan kazan bu aslında evet, yani onu Kayseri çok güzel çok güzel ifade ediyorsun evet. aslında bir yandan büyük ölçekli projelerle bu kentli... büyük sermaye besleniyor. Öte evet. yandan bu yardımlar üzerinden en alt sınıflar e, bağımlı hale getirilip şey yapıyor evet. ve bu yardım konusu olan gıda yardımı, giysi yardımı da aslında oradaki küçük esnafın da yani beyaz eşyadan e, erzağa kadar <Gülüyor> onlar da küçük esnafı döndüren böyle bir kazan kazan kazan sadece şebekesi çik, yaratılıyor. E, sadece yani. üçgeni evet. oluşuyor ve müthiş bir, o, e, bir... artık bunlar ağlarla evet. anlatılıyor tabii. Yani <gülüyor> bizimle <gülüyor> o ağları e, ortaya koyan bir şey yapmamız lazım. Hı. Tabii şimdi burada eğretili yaratan şey insanların büyük ölçüde e, işte hak sahibi e, insanlar olarak algılanmasından ziyade yardıma muhtaç insanlar olarak algılanması ya da şehrin e, bir şekilde eski Osmanlı, işte Selçuklu geçmişine dönük olarak e, bir İslam, Türk İslam şehri olduğu filan. Bütün bunlar e, yani belediyeden bir şeyleri e, sosyal olarak kolektifiteler oluşturarak ya da mahalle temelli e, dernekleşmeler oluşturarak talep eden sistemin yerine... Ee, ...insanların ya bireysel olarak e, işlerini yürütmeye çalışmaları... ...ya da tabi biçimde evet. belediyenin inayetine muhtaç kılınması... Yani ...bu kentliliği öldüren bir şey. Yanaş, yanaşma ilişkilerini bir şey. E, evet. oluşturuyor patronaj ağları Hı -hı. üzerinden. Yani bunun tabii sosyal planda e, örgütlendiği şeyler var. Yani işte fuar alanını mesire alanına dönüştürüyorsun. Yani Hı -hı. insanlar işte orta sınıf aileler... ...bir kentli kültürü içerisinde... ...bir fuar alanında... ...gezip eğlenecekleri yerde... ...büyük aileleriyle... ...işte mangal yapıyorlar filan... Hmm. Ee, ...tabii... ...şeydeki fuardaki... E, ...balerina heykelleri... ...havuzları filan hepsini... ...ortadan kaldırıp böyle... ...işte köylülüğü çağrıştıran... Evet. ...şelaleler yapıyorlar mağara biçiminde filan... ...nasıl olduğunu <gülüyor> biliyorsunuz... Ee, ...tabii bu... ...bu estetik işte sosyal demokrat geçinen belediyeler tarafından da Maalesef. ya onlar çok başarılı biz de bunu yapalım diyorlar. Ama o biçimsel olarak görülen şey aslında bir bütünsel estetiğin parçası. Yani işte muhafazakar, büyük aileye dayanan, işte Anadolu yerellik, köylülük referansları olan bir şey. Ezberden yani olunca zaten demiş. olmuyor. Bir de kendi kendinin... ...temellerini zayıflatıyor, bu başka evet. siyasal geleneklerin bunu kopyalaması. Hı hı. Evet. Bunu tam bu noktada belki Mersin'den konuşmalıyız ama bir ara daha verelim. Ee, ...senin e, bir... E, ...bir şarkı daha alalım senden... Hani ...sen zaman, söyleme de aha. sen <gülüyor> Tamam yolda grubundan bir parça... ...arkadaşlar bulsun... Tamam çalsınlar. yolda grubundan... Evet o da aslında... ...söylemediğimiz ama kendi kendine gelişen bir geleneğimiz var... ...şarkıyı tarif ediyoruz... ...böylece yolda grubundan... ...açık bir çek olarak hamiline bir e, şarkı... ...alalım ve sonra tartışmamıza... ...devam edelim... <gülüyor> Sayın seyirciler tekrar beraberiz 102.8 Mert Üniversitesi Radyosu'nda KKM programında e, ben Ulaş Bayraktar e, yardımcı Oçent Doktor Ali Ekber Doğan'ı ağırlıyoruz. Onun çalışmalarının kronolojisini izleyerek önce birikimin hamallığından daha sonra da kamu, e, e, e, kamusallığın eğretiliğinden bahsettik. Ve şimdi birazcık da yine her zaman olduğu gibi çuvaldızı yaşadığımız mekana kendimize ve kentimize e, batırma niyetiyle birazcık Mersin'i konuşalım istiyorum. Mersin senin için bir akademik analiz e, o, o, nesnesi olmasının ötesinde aynı zamanda sen e, bir aktivist olarak da hem sendikal mücadele içinde çok ciddi emek veren bir insansın ve son olarak da şimdi yeni bir girişimin kurucu bileşenlerinden kurucu katılımcılarından birisin. Onu konuşalım istiyorum. Oradan belki Mersin'i daha ayrıntılı konuşabiliriz. Mersin Kent Dayanışması adlı bir girişimin ee, içindesin ve bunun için emek sarf ediyorsun. Biraz bahsedebilir misin? Hı. Nedir bu? Nereden çıktı? Evet. Ee... Yani Mersin'de bu tür platformlar 2009 seçimlerinde doğmuştu. Yani böyle bir Mersin kent platformu gibi bir şey. Demokratik kent platformu. Hı. İsmi tam hatırlamıyorum ama bunun yani gezi sürecini yaşamış Türkiye'de ee, ...yenilenmiş hali, biraz daha kavrayışımız değişti. Yani daha önceki e, kent platformunda e, işte farklı insanlar vardı. Yöre dernekleri ya da sendikalar temelinde e, geliştirilen bir platformdu. E, i̇şte yine nasıl bir mersin, nasıl bir belediyecilik istiyoruz konulu bir takım etkinlikler yapıldı... İşte Hopa'dan, Viranşehir'den belediye başkanları, aynı zamanda büyükşehir adaylarıyla yapılan toplantılar, kamuya açık paneller falan yapıldı. Bugün ama onun ötesinde bir faaliyet yapıyoruz. Bireysel katılımlarla insanların, yani öncekinde yerel seçim sürecinde adayların belirlenme süreci... ...ya da kentsel politikaların belirlenme sürecinde başlayan bir dinamik değildi. Yani adaylar belli olduktan sonra bir şekilde bir basınç yaratmak... ...onları belli kentsel politikalar konusunda farkındalık davet etmek amaçlanıyordu. Ya da böyle bir işlevi gördü. Şimdi bizim hareket noktamız belediye başkan adayları ya da meclis adayları belirlenme süreçlerine de eleştirel bir tavırla ortaya çıktı. Özellikle kendisini solda tanımlayan ya da halkın solda bildiği partiler, işte CHP, BDP filan bunların yine merkezi düzeyde parti koridorları içerisinde delegeler ya da üyelerin e, belirlenim içerisinde adaylarını ve politikalarını belirlemesine karşı bir tepki. Yani Mersin'de e, herkes için yaşanabilir bir kent e, isteyenler olarak bu süreci e, pasif biçimde izlemek yerine e, bir şeyler yapmak, bildiklerimizi kullanarak sürece müdahil olalım dedik. Yani e, sanki gezi isyanı yaşanmamış gibi partilerin hareket etmesini, ...dönük bir eleştiri ve... E, ...yani niye Gezi'nin e, adayı yok ya da o fikriyatın... E, ...niye hiçbir yansıması olmadı. Yani Mersin'de işte bir şekilde insanlar çok sayıda... ...on binlerce insan sokağa çıktı. E, forumlar kuruldu filan. Bunlara hiçbir şekilde danışılmadı partiler adaylarını belirlerken. E, biz bu... ...işte yaklaşımı eleştirerek ortaya çıktık. E, yapmaya çalıştığımız şey tabii yerel seçimlerin ötesinde... E, ...yerel sorunlara, kentsel sorunlara... E, ...duyarlı bir e, sosyal mücadele inisiyatifi geliştirmek. E, i̇zleme e, heyeti ya da izleme e, yapılanması... ...yani belediyelerin olumsuz e, bir takım kentsel politikalarını... ...izleyen ya da e, gördüğü bir takım kentsel sorunlar konusunda... ...duyarlılık ve değişime ön ayak olan bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Ee, yani sadece yerel seçimlere dönük bir şey değil. Ve hiçbir parti ya da adayı desteklemek için... E, ...ya da onları, bir parti ya da adayı eleştirmek, mahkum etmek için hareket etmiyoruz. Temel e, hedefimiz... ...bir kentsel inisiyatif... ...kentsel sosyal mücadele... ...ya da taraf... ...yapmak... ...belediyenin yanında... ...belediyecilikten anlayan ya da belediye... ...kentsel sorunları dert eden... ...bu konuda önerilerde bulunan... ...bir yapılanmayı... ...inşa etmeyi hedefliyoruz. Yani bu aslında... ...seçimlerin ötesinde de... bu ...Mersin kentinin... ...birazcık daha... E, yönetiminde, Mersin Kent Yönetiminde demokratik e, seslerin evet. e, sözcülüğünü yapacak, bu talepleri evet. e, dile getirecek evet. bir mekanizma e, öngörülüyor. Hı -hı. Fakat yine biraz önce de konuştuğumuz gibi bu yeni yeni yasal düzenleme aslında yerel siyasetin e, sınırlarını çok büyük bir alana yayıyor. Evet. Yani Tabii. yeniceden. Yani daha, bunun anlamı yerel siyasette etkili olanların e, sadece Mersin Büyükşehir sınırları değil... ...il sınırları e, ölçeğinde kar edeceği, evet, e, çıkar daha, sağlayacağı, erkini arttıracağı bir e, evet. yapılanma, düzenleme... Enteresan bir yer diyeceğim. değil mi Mersin? Yani baktığımızda e, bir birisi için üç tane ilçe belediyesi, dört tane ilçe belediyesinin ikisi sosyal demokrat... E, ...aidiyet olarak, büyükşehir sosyal demokrat... ...bir tanesi... ...MHP geleneğinden geliyor... ...bir tanesi e, BDP... E, ...Kürt hareketiyle bağdaşıyor... ...ve Hı -hı. E, ülke genelinde... ...hegemonik, neredeyse hegemonik... ...bir güç olan... E, ...AKP'nin temsilcisi yok... Bu ...Mersin'deki evet. bu bu kadar... E, ...farklı bir... ...yerel siyasetin kurgulanmasını... ...nasıl açıklayabiliriz... Hı -hı. ...nedir bunu bu kadar farklı kılan... Mersin'i e diğer coğrafyalardan evet. bu kadar iç içe geçmiş yani Kürt hareketinin yükücü hareketle sosyal demokrat bir e, kisvede buluştuğu ya da sosyal demokratlarla komşu bir yerde buluştuğu ve bu hakim ulusal düzeyde hakim siyasal partinin temsil e, bulamaması evet. nasıl açıklayabiliriz? Bunlar Mersin'in tarihsel gelişmesiyle e, ve göç hareketleriyle hmm. açıklanabilecek bir şey. Yani Mersin e, klasik anlamda yani e, işte Osmanlı ya da Selçuklu tarihsel geçmişine sahip olan bir şehir ya da işte küçük üreticiliğin, esnaf ve zanaatkarın, loncaların bir şekilde ya da yerel eşrafın e, güçlü olduğu bir şehir değil. Bu hmm. yani. ...klasik e, soy muhafazakarlığın zeminini e, önemli ölçüde zayıflatan bir şey. Yani Mersin e, çok uzun süredir e, sağcı bir şehir değil hı hı. açıkçası. Yani sağa da uygun bir yapılanması da çok fazla yok. E, i̇şte bunu pekiştiren şey işte 70'lerin sonlarında başlayan e, işte bir Alevi göçü dalgası olmuştu. O göç dalgası bir şekilde işte Demirtaş ondan sonra Pozcu bölgelerinde filan farklı mekanlar yarattı. Ee, şimdi işte 90'larda bir Kürt göçü dalgası oldu. Ee, belki MHP'nin gelişmesi de bu göç dalgasına dönük bir reaksiyon olarak gelişti. Ee, ulusalcılık işte ya da sosyal demokrasinin de ulusalcılığa yaklaşmasıyla... ...birlikte meşruiyet alanını genişleten... E, ...bir... ...parti oldu. Yani... E, ...bütün bu partilerin... ...üç partinin şehirde belli bir... ...güce sahip olması... E, ...ama AKP'nin... ...olmaması, İslamcı hareketin olmaması... ...Mersin'in... E, ...tarihiyle yani hmm. görece yeni bir... ...kent olması, evet. dış ticarete... ...dayalı bir... ...ekonomisinin temelde olması... E, ...bu anlamda... E, ...büyük sermayenin aslında... ...başından beri çok güçlü olduğu... Ee, ...ama aynı zamanda... ...Türkiye'nin... E, ...küçük Amerikası olan bir yerde... Hmm. ...yani devletin... ...zulmünden kaçan ya da işte... ...bir takım merkezi düzeydeki... E, ...baskıcı politikalardan... ...kaçan... E, ...ya da şehirlerindeki muhafazakarlığın... ...baskısından kaçan insanların... ...geldiği bir yer... ...Mersin olduğu için de... Böyle hmm. bir şey. Biraz daha sola açık bir yer. Aynı zamanda ekonomik olanakları da her zaman güçlü bir şehir. Evet. Yani... Serbest bölge, liman evet. kenti, Narenci'si. Tabii. Yani insan malzemesi belki çok bu zenginlikle bakışımlı olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Biraz taşalı özellikleri sergileyebilir ama yine de Türkiye ölçeğinde... işte bir sahil kenti özelliğinde sonuçlar yaratacak ama aynı zamanda göçün tarihsellikleri nedeniyle de biraz daha e, farklı. Yani bir yerlerden evet. kaçıp da burada hayat kurmaya çalışan çok insan var. Bu da e, AKP gibi bir e, partinin köklerinin çok gelişmesine izin vermiyor. Bu ama aynı zamanda bu, bu parçalı yapı yani bir yandan farklı göç dalgaları ile kente yerleşenler bir yandan da bu göç dalgaları karşısında kendilerini tehdit altında hissedip daha böyle milliyetçi refleksleri e, benimseyenler aslında kentin yerel siyasetinin de çok e, parçalı çok e, e, uçurumlu bir Tabii. bir yapıya dönüşmesine sebep oluyor. Tabii. Bu da aslında biraz önce konuştuğumuz gibi bu tür kolektif inisiyatiflerin çok zor bir şekilde hayata geçirilmesini, hemen Tabii. bir kodlama riskiyle Hı -hı. riskinden muzdarip oluyorlar herhalde. Evet. Yani böyle bir şey var. Yani insanlar şey var. gard alıyor. <gülüyor> evet. Değil mi? Evet. evet. Yani temel olarak eleştirdiğin şeyler yani eleştirinin bir ucu ee, yani. solun farklı unsurlarına yani belediye işlemi. evet, evet. E, ve diğer şeyi destekliyor mu? Yani objektif evet. olarak. Hı. E, destekleyen bir etki mi yaratacak? Kaygısına yol evet. açıyor olabilir ama bizim derdimiz yani belli De bir adayın kazanması ya da kaybetmesi İyi, olmaktan ya onu, çıkmış o, durumda. Tabii, yani bunu işlevsel olarak e, ne olur? Yani şimdi bir kentsel Mersin kentsel şartı hazırlamaya çalışıyoruz. Bu kentsel şartta e, bir takım taleplerimiz olacak Mersin'de şunlar şunları istiyoruz e, yapılsın diyeceğiz ve belediye başkan adaylarını bu kentsel şarta imza atmaya davet edeceğiz. Yani e, ya da işte tersine Mersin ödülleri vereceğiz. Bu ödülleri e, almaya gelirler mi bilmiyoruz ama <gülüyor> e, yani herhangi bir partiyi e, ...kollamıyoruz... ...gözetmiyoruz... E, ...ön plana çıkarmaya çalışmıyoruz... ...sadece e, yani Mersin'in... E, ...mevcut belediyeler... ...belediye yönetimleri tarafından... E, ...ne kadar dar bir vizyonla... ...günü kurtarmaya dönük... E, ...faaliyetlerle ve büyük ölçüde de... ...inşaat sektörünün... E, ...gölgesi altında... ...iş yapan, evet. çok fazla yaratıcı... ...olmayan, insanlara umut... ...veren bir belediyecilik... ...yapmadıkları... Ee, ve bu anlamda da genel olarak istisna teşkil etmediğini herhalde bu biraz önce Kayseri'de söylediklerimizden şey, çok da ayrı düşmüyor o zaman <gülüyor> ve buna bir itiraz belki de yani tabi ondan çok farklı değil ama e, Kayseri'deki yine bir mekanı bilinçli biçimde bir e, şey vizyonla üretme He. çabasında yani kendisi olmasa da kendisiyle ilişkili bir takım dinamiklerle e, yerelliğin farklı biçimde kodlanması yani Kayseri'de mesela e, yani 15 yıl sosyal demokratların o şehri yönettiğini kimse artık hatırlamıyor. Hı, evet. Çünkü sanki Kayseri e, kurulduğundan bu yana, cumhuriyetin başından bu yana... Milliyetçi muhafazakar. E, evet, bir... muhafazakar, İslamcı bir şehirmiş gibi algılanan bir şey yaratılmış. İnsanların ufku Hı. öyle daraltılmış başka bir temsile izin vermeyelim. Yani... E, sosyal demokratların böyle bir şey ya da BDP'lilerin bu noktada e, kendilerine has bir vizyonları olduğunu e, bir mekan üretimi anlamında değiştirmeye, işte kendi değerleriyle o mekanı e, donatmaya, o sayede kentin sosyal hayatını dönüştürmeye dönük e, bütünsel bir programları yok ama tabii şimdi e, AKP'li bir belediye gelse, ee, ya yani mevcutta işleyen bir yine de Mersin'e has e, kimlikler, yapılar, değerler e, var. Yani bu belediyecilikle de ilişkili olarak kendisini yeniden üretiyor. Ama belediyenin e, geliştirici e, bir şeyler katan olumlu anlamda yerel kültüre... ...onu evrensel kültürle birleştiren ya da yerel halkın kültürel ögelerini... E, ...ön plana çıkaran şeyleri yok yani Mersin'de. Mesela Arap Alevileri var. Ee, yani bir bayramlarını... ...kutladıklarını... E, ...biz görmedik. Evet, evet. E, yani onlar kutluyor ama... E, ...Hristiyanlığında, Yahudiliğinde... ...bütün kutsal günlerinde... ...bir şeyler yapıyorlar insanlar. E, enteresan bir kültür ama... E, ...hiç görünmüyor. Evet. Mesela Sadece birkaç yıl önce... Geçen yıl Mısır'dan gelen bir müzik grubu vardı. Onu da şey sanat kulübü getirmişti. Yani sanki Mersin'de hiç Araplar yaşamıyormuş gibi hmm. ya da benzeri şey. Yani bu zenginlikleri belediyelerin geliştirmesi, hani çıkarmış, o kültürleri hani geliştirmesi, desteklemesi yani... gerekiyor. Böyle evet. çok kültürlü, çok dilli bir belediyecilik olması lazım. Evet, böyle İlerici olmaz Çok önemli bir temenniyle e, programımızı bitirelim. Zamanımız doldu. E, çok teşekkür ediyoruz Ali Ekber Doğan. Ben de hem, teşekkür hem, ediyorum. E, kavramsal, hem kavramsal hem görgül olarak çok zengin bir tartışma, keyifli bir tartışma oldu. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Bir kekeme evet. programının daha sonuna geldik. E, tekrar edelim. Medya Kültürü ve Kent Çalışmaları Doktora Programı'nın... E, satım haline giren konuları ve konukları ele aldığımız bu programda bu hafta e, Sayın Ali Ekber Doğan'la birlikte kentleri, kentleşmeyi, yerel politikayı ve daha sonrasında Mersin'in bu, bu pencereden nasıl görüldüğünü konuştuk. E, teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda e, Teknik Masa'daki arkadaşımız Kadir Tekşet'in taşı da teşekkür edelim. Programımızı pazartesi sabahları 10:05'te ya da akşamları 9'da, cumartesi sabah 9.30'da Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan 102.8'den veya internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda programımızın internet kayıtlarını Medya Kültür ve Kent Facebook sayfasına koyuyoruz. Twitter'dan gelişmeleri yine Medya Kültür Kent üzerinden takip edebilirsiniz. Son olarak bize ulaşmak istediğinizde bu mecraların dışında medyakültürkent etyandeks.com'dan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Esen kalın efendim. Hoşçakalın. Ulaş bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.